Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, yine radyodan uzak bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Ee, pandemi yavaş yavaş geçiyor ama eski normale ne zaman döneceğiz? Ne zaman sütüde olacağız? O mikrofonları eyleyeceğiz. Ee, Rejideki arkadaşlarımızla göz göze geleceğiz ve radyo çıkışında Ömer Madre bize bir yukarı gelir misiniz diye... Ee, tedirgin tedirgin söyleyecek ve yukarı çıkacağız. Ee, çok özledik radyomuzu ama evlerden yayın yapmaya e, siz değerli dinleyicilerimizi e, konu ve konuklarımızdan uzak tutmamaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Ekonomi ekoloji programında her hafta bildiğiniz gibi e, Türkiye'nin önemli meselelerini masaya yatırıyoruz çevre alanında. Yine böyle bir ee, meselemiz var efendim Giresun çevre yolu ve başka bir sürü konu daha konuşacağız Tabii ki onun uzmanı ee, bir avukat arkadaşımızla ekolojist bir avukat Alptekin Ocak'la birlikteyiz e, Bize bütün detayları anlatacak önce bir konumuza merhaba diyelim e, Alptekin hoş geldin Hoş bulduk çok teşekkürler efendim davetiniz ee, için iyi yayınlar Teşekkür ederim. Yani seninle yıllardır görüşüyoruz. Bu konularda haberleşiyoruz. Bize, e, kaynak da oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Ama ekoloji, ekolo ekonomi programına daha önce konuk olmamıştın galiba. Bu ilk mi oluyor? Yani ben de öyle hatırlıyorum. Evet. O zaman bir kez daha hoş geldin diyelim. İhmal etmişiz. Yani bizim 6. Nedir? 7. yayın dönemimiz falan ihmal etmişiz seni. E, ben o zaman biraz senden de bahsedeyim. Hakikaten çok önemli bir isimsin. Biz çevre... Çevreyle ilgilenen gazeteciler açısından çünkü e, e, alkatlık yapıyorsun ve hayatının bir bölümünü gönüllü olarak e, bu tür bu tarz e, ekoloji konuları meselelerine gönüllü olarak altını çiziyorum. E, mesainin belki de büyük kısmını bunlara ayırıyorsun e, hiçbir karşılık beklemeden. Bugün de yine aslında öyle bir şeyle başlayacağız ama daha sonra seninle ilgili özelliklerine devam edeceğiz. Giresun Çevre yolu projesi uzun süredir. Sen de bu meseleyi takip ediyorsun, dava açmıştın ve bir bilirkişi raporu var. Teknik bilirkişi raporu, 42 sayfalık. Teşekkür ederim, bana da gönderdin e, bu raporu ve ben inceledim. E, şunu görüyorum ben aslında bu tarz teknik e, bilirkişi raporlarında. Hazırlanan bu chat raporlarının aslında nasıl hatalı hazırlandığının, nelerin ol olması gerekirken olmadığını da çok iyi gösteren, ders hı hı. nitelinde ve bilgi notu gibi görüyorum yani ben bunu okurken ya bu çevre notunda bu nasıl olmaz bu nasıl olmaz Hafriyatlarla ilgili bir şey nasıl olmaz falan diyorsun Çünkü bu bilir kişi raporu mahkemenin atadığı bağımsız bilir kişi raporunda işte ziraat mühendisnden orman mühendisine bir ğğun naöloloji mühendisisi çevre yüksek mühendisisi harita mühendisi bir sürü şehir plancısı bir sürü uzman var yani bu devletin hazırladığı e, çevre etki değerlendirme raporunda bu en az bilir kişinin olduğu uzmanlar kadar bir uzmanlarca hazırlanmıyor mu acaba? Nasıl hazırlanıyor bunlar? Soru işaretleri doğuyor benim kafamda. Ben fazla konuşmayacağım. E, konuyu sana bırakayım ama önce bir nedir bu Giresun çevre yolu? Ne kadar zamandır var? Niye var? Muhtemelen bu Karadeniz sahil yolu yapılamadığı için e, o bağlantıyı sağlamak için çevre yolu yapıyorlar. Dilersen senden bu hikayeyi dinleyelim ve bilir kişi raporuna gelelim. Ee, şöylece aktarmak isterim, ee, bu dava Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi tarafından açıldı. Aslında sadece Giresun Çevre Yolu değil aynı zamanda Ordu'dan başlıyor. Ordu'nun Giresun'a en yakın ilçesi Gülyalı'dan başlayıp sonra işte Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez ve Keşap'a kadar devam eden. Aslında bunun bir kısmı mesela Ordu'nun arka taraf Perşembe'yi, işte Ünye'yi kat eden kısmı yapıldı, tamamlandı. Şimdi e, sırasıyla devam ediyor. E, dava e, Gülyalı Belediyesi ve Ordu Çevre Derneği tarafından açıldı. Yani Gülyalı Belediyesi'nin duyarlılığı vardı bu konuya. Özellikle çevre yolunun başlangıcı, Gülyalı Belediyesi'ndeki halkın denize ulaşımının en önemli e, kıyı alanlarından birisinin üzerinde döner kavşakla başlıyor. Ve o hı hı. kıyı alanını, plajı tamamen yok ediyordu. Gülyalı Belediyesi'nin bu davaya katılması, davacı olmasının temel amacı buydu. Diğeri Ordu Çevre Derneği. Ordu Çevre Derneği de çok uzun yıllar yaklaşık 4-5 senedir e, e, ordunun çevresel problemleriyle hem kırsal mekanı hem kent merkezleri uğraşıyor. Çok da önemli bir ekibim var. Ben de o derneğin vekilliğini yürütüyorum uzun zamandır. Hı hı hı. Yani ordulu ve geresunlu olmamdan dolayı. E, do dolayısıyla yani e, Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi tarafından açılmış bir davaydı. Ee, mesela Girasun ayağı zayıf aslında. Giresunda katılım, e, yurttaş katılımı, e, Girasun'da mesela bu tarz bir çevre derneğinin oluşumu da ciddi bir eksiklik. Hani onu da burada yayınınız vasıtasıyla aktarmış oldum. Girasun'lara ee, davran... seslenelim buradan. Evet. <gülüyor> Örgütlenin, davran... örgütlü edin. <gülüyor> yani örgütlü mücadele olmazsa olmaz. Çünkü bu tarz özellikle e, yani çevresel e, etki yaratan projeler çok ee, inanılmaz boyutlara vardı. Arttı. Bunların sayıları e, kütleleri arttı. Ölçeklerinde büyüme meydana geldi. Dolayısıyla biz de yurttaşlar olarak e, içinde bulunduğumuz e, doğal ekosistemlere sahip çıkmak zorundayız. Çünkü onlarsız olamayız. Hı hı. E, davaya dair çok kısa bilgi notu vereyim. E, sormuşken, şey, o da... Doğru mu? Yani Karadeniz e, sahil yolu e, Ordu Giresun'dan geçmemişti. O sahilleri doldurup e, oradan yol geçirememişlerdi. Onu yapamadıkları için alternatif bir o yolu bağlamak için yaptıkları bir çevre yolu değil mi bu? Ee, şöyle yani aslında bütün bir Karadeniz kıyısını kat edecek şekilde. Mesela Sinop Ayağı da yapıldı yakın zamanda ama esas olarak Samsun'dan giriyor yol. Artvin'e kadar devam ediyor. Ee, çok küçük e, kent merkezlerindeki işte kıyı e, kenar çizgilerine e, özellikle halkın muhalefeti sebebiyle kıyılara bazı yerlerde dokunmadan, ordu merkezi gibi veya minimum derecede oralara müdahale ederek geçmişti. Girasun'da da Görele var mesela istisna olarak. Hemen zaten Görele'nin içerisinde bir tarihi, denizin neredeyse kenarında bir e, kale var, orada sit alanı. Yani evet. e, böyle çok küçük alanlar dışında bütün Karadeniz sahilini biz aslında e, kenarında yaşayan yerleşim yerlerinden ayıracak biçimde ...doğal ekosistemini de sahilin bozarak bir e, karayolu yaptık zaten. Denizin de üzerinde doldurarak yaptık bunu. Hı hı. Bu davadaki sahi. temel iddialardan biri de buydu zaten. Mesela e, hani bu çevre yolu aslında yıllar önce Karadeniz halkının da Giras'ın ordu Trabzon talebi şu anda bahsedilen projenin yapılmasıydı. Daha yukarıdan viyadüklerle, köprülerle, tünellerle geçilmesiydi. Ama bunun yerine daha pahalı olan aşağıdaki ve daha sonuçları daha ağır olan aşağıdaki, sahildeki geçiş tercih edilmişti. Ee, yaklaşık aradan 20 yıl geçtikten sonra şimdi yukarıdakini de yapıyoruz. Hı hı. Bir de şu çok önemli. Biz davada mesela birlik keşif sırasında onu da söyledik davacılar olarak. Ee, bizim çevre kanunumuz ve yönetmeliğimiz, e, özel yönetmenin 16. maddesiydi yanılmıyorsam Projenin alternatiflerinin değerlendirilmesi noktasında chat raporu hazırlayanlara yükümlülük veriyor. Mesela Karadeniz 1 bölü 100 milyon çektiği çevre düzeni planında Doğu Karadeniz e, örneğin demir yolu var. Sahilden koyulmuş çevre düzeni planında var. Mesela Hı -hı. çevre yol, karayolunu yani yoğun e, ulaşımı eğer yukarıya alacaksak o zaman bu sefer aşağıya demir yolu planlanabilir mesela pekala. Bu alternatiflerini değerlendirmemiş olması dolayısıyla biz e, mevcut chat raporunun kukakkılığını iddia ettiğimiz temel sebeplerden biri de buydu ee, yani bu bu da tabii şey yani yol e, bu biçimde kesinlikle yapılmasına Aslında Türkçesi özete geliyor Hı. Ee, yani raporu sana yollamıştım zaten orada raporda çok temel şeyler de var belirlemeler şimdi bu dava Çözün... ne zaman ne zaman açıldı geçen sene açıldı herhalde değil mi ee, bu davayı Hı. 2019'un Kasım ayıydı yanılmıyorsam o vakitte açmıştık. Hı hı. Ee, şeyde ama bu bu çevre yolunun inşaatı yıllar önce başladı herhalde yani bir önce Yok burası henüz yet... başlamadı. Yani ordu kısmı yapıldı. Dediğim gibi hı hı. şeyden termeden yani Samsun'dan sonra Çarşamba'dan hava... sonra Hava görüntülerini görmüştük bir ara Türkiye'nin en pahalı otoyolu diye. Orası ordu kısmı burası sadece bağlanacak olan Giresun'un çevre yolu değil mi? Giresun arkasında. Yani ordu kısmının büyük bir kısmı bitti. Özellikle Aha. Fatsa'dan devam eden Ünye, Fatsa'dan sonra ordu merkezinin arkasından gidiyor yol. Aha. Mesela bir kişi diyor ki sonra ne yapıyor? Ordu merkezi geçtikten sonra aşağı iniyor sahile. Giresun'a devamı sahilden yapılıyor. Yani e, raporda da diyor ki eğer trafiği rahatlatacaksanız o zaman e, niye bir daha sahile indirip sahilden tekrar yukarı çıkarıyorsunuz dolayısıyla hem Keşap bağlantı noktası hem de Gülyalı bağlantı noktası sahile kesinlikle inmemeli e, iddia e, şeylerden biri belirlemelerden biri bu biz de zaten itirazlarımızda onu belirtmiştik. Hı hı. Ordu'daki yapılana herhangi bir itiraz dava açılmış mıydı? Çünkü orada bir sürü tüneller, viyadükler işte bilmem kaç kilometre boyunca e, yapılmıştı. Şehirin merkezine zarar vermeden arkadan geçiyor. Ya o, o dava konusu edilemedi. Aslında oradaki problemlerden biri de şuydu mesela ordu e, yasal zorunluluk olmasına rağmen oradaki çevreye yolu bir çet raporu olmaksızın yapıldı. Hı hı. E, ona rağmen yapıldı ve geçti yani. Anladım ama en azından sahili e, bölmüyor. E, i̇şte sahili böldüğü zaman saydığımız bu Tabii çoğunları... sahille ilgili böyle bir şeyi, yani ciddi bir şeyi yok etkisi sahile inmiyor sahilden çıkmıyor. Peki çetrapor şey çetraporuna itafen bu bilir kişi e, raporunda bir sürü atıklar var istersen bunları bir sayalım hakikaten bence e, yani ders niteliğinde okutulması gereken. Ee, birçok davada böyle bilirkişi raporları e, geliyor hakikaten bağımsız nelerin eksik yapıldığı madde madde o 42 sayfalık bilirkişi raporunun sonlarında madde madde sıralanmış istersen bunların en akılda kalıcıları en e, vahim olanlarını e, senden dinleyelim ee, yani iki temel vurgu bizde ona çok önemsemiştik ee, dediğim gibi Gülyalı başlangıç noktası ve e, Şehil başlangıç noktası e, iniş e, bitiş noktası Keşap'taki buralarda yapılacak deniz dolgusunu e, kesinlikle olmaması gerektiğini, halkın e, denize erişimini engellediğini e, söylüyor. Hafriyatlar çoktu. E, 7.3 milyon metreküp hafriyat çıkması planlanıyor. Buna ilişkin e, yani buna ilişkin bir çözüm getirmemişsiniz. Çözüm getirmediğiniz için, için de e, muhtemelen bunları dere yataklarına bırakacaksınız. E, dolayısıyla bu bu açıdan rapor hukuka aykırı sakat diyor. Bizim temel iddialarımızdan birisi şuydu. Yani bu, bu bölge, Ordu ve Giresun e, ekosistem itibariyle fındık tarımına dünyada en uygun yer. E, dolayısıyla aslında e, çok önemli fındığın e, işte 0-200-300 kotunun tam ortasına denk gelecek şekilde e, fındık bahçelerini e, tahrip ederek geçecek bir yol projesi, büyük bir otoyol projesi bu. Biz yani bölgenin tarım alanlarının üzerine bunun yapılıyor olmasını e, özellikle e, problemli bulmuştuk, bunu iddia etmiştik. Bu noktada bir etki yani sorun olmayacağını söylüyor. Bizce rapor bu açıdan yetersiz özellikle. E, yani mesela European Red List yani Avrupa Kırmızı Listesinde kategorik olarak yer alan e, flora ve fauna ilişkin değerlendirmelerin eksik olduğu, e, yani bu açıdan da raporun e, problemli olduğu söyleniyor. E, diğeri, o da çok önemli. Yani bir yol projesi için jeolojik, etüt, jeolojik ve jeoteknik etik raporunun yetersiz olduğunu, e, bunun da e, de, doğru değerlendirilmediğini e, ...söylüyor. Hatırlayabildiklerim bunlar... ...yani temel olarak. Yani benim şimdi... ...karşıda açık tabii. Sen insan... <gülüyor> ...ukalalık yapmayayım. Bir sürü madde var ama... ...saymayacağım. Hı hı. Yani şunu söyleyeceğim temelde... E, ...yani... ...dinleyicilerimizin... E, ...algılayabilmesi açısından söylüyorum. Çok önemli bir proje yapılıyor... ...ve projenin işte nedir... ...anayasası gibi bir şey, çevre etki değerlendirme... E, ...raporu hazırlanıyor... Bu projenin en önemli en önemli e, unsurlarından bir tanesi de yani bir kazı çalışması yapacak bir hafriyat. Hafriyatın ne yapılacağına dair bu projenin e, en temel belgesinde bu hafriyat yok. Aslında Tabii. şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Neden? Mersin, e, Akkuyu'da yapılacak olan, hala inşaat devam eden e, bir nükleer santral projemiz var. Dünyanın en büyük meselelerinden bir tanesi ve e, ben onun chat raporunu okuduğumda dünya hala nükleer atıklara bir çözüm bulamamışken e, tabii biz de bulamamışız ama en ufak bir ifade bile yok. Nükleer atıkların ne yapılacağına dair e, işte 3000 sayfalık raporda yani nükleer atıkların ne yapılacağına dair bir şey olmadan, olmayan bir chat çevretli değerlendirme raporundan söz ediyoruz orada Mersin'de. Evet. Ya yani, çok da şaşırmıyoruz Türkiye'de bu tarz e, evet. chat raporlarına. Selkan'cığım o davada ben de doğrudan davacıydım. Aynı zamanda da Yaklaşık çeşit, Türkiye'nin çeşitli illerinden, işte Sinopu'ndan, e, yine Karadeniz yoğunluklu ama Mersin'de var. Yurttaşların da aynı zamanda avukatlığını yapıyordum. Atık meselesi çok önemliydi. Mesela şey iddialardan birisi de aslında oydu. E, yani Türkiye'nin nükleer atıkları satın alarak e, bu vesileyle e, özellikle e, yurt dışından nükleer atıkları satın alarak atık depolanan bir ülke haline getirilme riski var. Böyle bir arka plan okuması vardı. Hala da ortada yani bu, bu risk. Yani çok korkunç bir şey. Ben Almanya'ya gitmiştim. Almanya Fransa'nın e, nükleer atıklarını depoluyordu. O depolarına falan gitmiştim. Bir gezi yapmıştım. E, Almanya e, o zaman gittiğimde yaklaşık 5-6 sene önceydi. 36 yıldır bu nükleer atıkları ne yapacağı konusunda e, bilim insanları ile hala kafa yoruyordu. Geçici olarak saklıyorlardı. Çünkü çözümü yok yani. Almanlar çözüm bulamamışlar biz evet. e, çözümsüz oldu çözümsüz olduğu için Muhtemelen ama bence e, bile, ne yapacağı belli değil yani biz Bence özellikle bu gri alanlar bırakıyoruz mesela yasal düzenlemeler yaparken de e, yani Türkiye'de bence hukuki güvenceden yoksunuz bunun gibi okunabilir Aslında bu Çünkü e, şöyle e, abi, atı ilişki şeyi... detaylı bir çözüm sunmuyoruz sonra uygulamada bunu e, yani uygulayıcılarının ellerini rahatlatmak için e, böyle bir şey yani gri bir zon oluşturuluyor. Bu biraz i̇şte aslında bizim, yönetim stratejisi yani maalesef. İşte yönetim stratejisi. Bizim temel prensiplerimizden biri yol, kervanı <gülüyor> yolda düzmek. Yani bu evet. inanılmaz bir şey. Hakikaten yani <gülüyor> e, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinden bahsediyorsun. En temel sorun, en itiraz edilen sorunu çözüm <gülüyor> bulmuyorsun. Yani <gülüyor> orada Mersin de böyle bir sorunlara varken aklında yoktu bu konuyu açmak ama yani <gülüyor> E, hafifletmek için söylemiyorum meseleyi tabii. Yani yol yapıyorsunuz e, kazı yapacaksınız. En büyük meseleniz ne? Hafriyat. Hafriyatı nereye dökeceğinizinle ilgili işte kaç yüz sayfalık o chat raporunda e, yani doğru düzgün e, bir ifade yok. E, Ve galiba başlayalım, 7 nokta bir başlayalım da hep tabii. böyle yani. 7,5 milyon, milyon metreküp civarında kazı fazlası var. E bunu nerede görüyorsunuz? 7,5 milyon. Ee, 2006-2007 yıllarında işte su kullanım hakkıyla birlikte e, HES'lerin başlaması e, orada da gördük bunları. O zaman çet raporları bile yoktu. Hat ne yaptığını gördük. Hep dere yataklarına. Tabii bir sürü ilk dönem HES'ler özellikle e, yani çet raporu olmaksızın yapıldı. Ama mesela şunu da dikkat çekmek lazım. Mesela senin elinde de var rapor. Sonuç olarak da başlayan kısmı kazı fazlası malzeme depolama alanlarının evet. yer kapasitelerinin berisizliği Flerofona çalışmaları alanı temsilden uzak literatür bilgilerine dayalı, e, eksik, hatalı bilgiler içermesin diyor. Yani bu hani soyut literatür e, re dayalı olduğunu biz bildikçe raporu alana ilişkin yeterli veri ve gözleme dayalı veri ve bilimsel veri içermediğini iddia ediyorduk. Mesela burada diyor burada literatürde hata var diyor. Bırak alanda inceleme yapılmasını. Burada alınan, düşünün yani, çok önemli. Yani nasıl yapılıyor? Literatürün ha, hatalı olduğunu, e, yani TED raporları hani en başında da bahsettim programın başında. Yani bizim çevre kanunumuzun en önemli en enstrümanı, e, çevreye olası etkileri olabilecek projeleri, yani bu etkileri azaltmaya yönelik elimizdeki tek enstrüman yani. Ve bu da çok kötü kullanılıyor, kötüye kullanılıyor. Maalesef. Bunu nasıl yapıyorlar? Devlet kadrosunda hiçbir uzman yok falan diye yıllardır kendime bu soruları soruyorum. Herhalde ee, chat raporu bu en önemli enstrüman diyorsun ama e, herhalde bir formalite olarak görülüyor. Dışarıda bir şirkete veriliyor. O şirkette bir tek çevre mühendisi kopya yapıştır bilgilerle bunları hazırlıyor diye böyle çok kocaman bir laf edeyim. Ama ben, ben Sen... aklıma başka bir şey gelmiyor senin aklına. Geliyorsa yani eğer şey, şey, çet süreçleri şöyle. düzgün işletilmiş olsaydı Türkiye'de hakkıyla bizim kanunumuz, e, uluslararası mevzuatı bir kenara bırakıyorum yani çevre kanunumuz ve onun uygulama yönetmelikleri düzgün işletilmiş olsaydı e, Türkiye'deki çevresel tahribatın kesinlikle e, büyük bir kısmı engellenmiş olurdu. Evet yani bizim ev her zamanki sorunumuz sonuçta ceza kanunumuzda Roma hukukundan dünyanın böyle temel hukuklarından Roma hukukundan e, alınmış esinlenilmiş. Ee, şeyde sorun yok mevzuatlarda genelde pek sorun yok sorun hep uygulamalarda oluyor ee, diyelim bu raporda erişebilir mi dinleyenler bilmiyorum ama yani o hakikaten okunması, okunulası konuya ilgi duyanların okuması gerektiği bir belge yani ormanlara nasıl zarar vereceğinden taşkınlarına e, tatlı hı hı. su canlılarına bir sürü madde madde madde madde böyle bir yolun e, yaratacağı olası zararlara işaret ediyor. Ben şimdi konuyu değiştirmek istiyorum. Alptekin Ocak. Bu arada soy isimlerimiz aynı ama hiçbir hakkına bağlığımız yok. <gülüyor> ee, benim de böyle yıllardır bu, bu meslekle e bu sektörde ilk rastladığım soy aynı olan isim. Hazal Ocak da ilişki. Yani. Bir de evet evet. Başka bir muhabirimiz var. var. Bir de şey, Cumhuriyet Gazetesi'nin çevre muhabiri vardı. İyi hatırlatın Hazal olacak bir, bir işte de üçümüz birden karşılaşıp fotoğraf çektirmiştik. Üçümüzde soy isimleri Ocak ama hiç hiçbir akrabalığımız yok. Ben Halit Ocak şeye bağlamak istiyorum. Son e, 4-5 dakikamız. E, senin... Daha önce yaptığım sohbetlerde İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatsın ama Karadeniz'de ekolojist bir avukatsın. Aynı zamanda orada yaptığım bir takım çalışmalar var. Koyunlara getireceğim lafı. Hmm. Ee, güzel bir konuyla biraz daha içimizi açan bir konuyla. E, kapatalım istiyorum. Hiçbir zaman memleketinden kopmadın. E, bu arada ben de orduluyum. Dinleyicilerimize söyleyelim. <gülüyor> İkimiz de orduluyum. Ama ikime... akraba değil. <gülüyor> çok... <gülüyor> akraba basa basa söyleyelim. Ama ben senin kadar e, o kadar bağlarımı e, sıcak tutmuyorum. E, hayvancılıkla uğraşıyorsun, tarımla uğraşıyorsun. Arıcılığa başlayacağım dedin geçen konuştuğumuzda. Neler yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Bize böyle 3-4 dakikada ne, ne olur özetle bunları. Ya şöyle. Aslında ben bir çiftçi çocuğu olarak büyüdüm. Sonra İstanbul'a üniversite hukuk fakültesine gelmiştim. Ee, yani bu hep bizim şeyimizde var yani böyle genlerimizde diyeyim yani. tarım Tarıma uğraşmak. Ee, Ekoloji ile uğraşınca da bu kadar fazla e, özellikle okumalar sonrası onu icra da etmek istiyorsunuz. Ee, toprağa dönmenin kendisi zaten iyileştirici bir şey yani. Doğayla kurduğumuz bağ. Hani sen de onu çok yapıyorsun. Her fırsatta çadırını alıp Kaçıyorsun bir deniz kenarına, bir ırmak kenarına, bir yerde işte ailenle birlikte veya yalnız e, yani mesleğini icra ederken de onun şansın var. Birazcık daha bu bağlarımı güçlendirmek istedim. Dolayısıyla e, fındık tarımını hala devam ediyoruz. Mesela belki bir iki cümleden ona eklemek lazım. E, bence tek tip tar tarım yani monokültüre dayalı bir, bir tarımsal faaliyet hatta hayatımızı tek tip Yaşama bence aslında dünyanın zenginliğini kaybediyoruz. Buna ilişkin örneğin yaptığımız fındık tarımında yeni bir bahçe oluşturduk, fındık bahçesi. Yaklaşık olarak 11 tür fındık var mesela. İşte 450-500 yine Giresun'un yüksek bir şeyinde, tepesinde. Dolayısıyla örneğin bölgede var olan bütün fındık çeşitlerini oraya koymaya çalıştık. Kimyasaldan arı bir tarım nasıl yapılır? Ekolojik ya da doğal tarım adına ne dersek diyelim organik tarım işte tek tip olmayan, sonra hayvanlarla ve toprakla kurduğumuz bağı değiştirmemiz lazım. Benimkilerde hani birazcık işte böyle bir koyun süresine eklenen 5-6 arkadaşımızın da içinde olduğu işte bir miktar koyun sahiplendik ve o koyun ailesiyle ilişkilendik. Şimdi işte yine Girasu'nun yüksek bir köyünde, Ahırlı köyünde işte balı böyle deli bal olarak tarif ettiğimiz hani yabani çiçeklerin özellikle orman gülünün çok alıyorsa... Koyu kırmızı bir renge sahip bir bal üreten bir abimiz var. Onunla birlikte biraz arıcılık öğrenmek niyetim var. Yani böyle bir toprak da işte bitkilerle ve canlılarla kırla kurduğumuz ilişkiyi daha derinleştirmek için, öğrenmek için aslında biraz bunları yapmaya çalışıyorum. Harika valla çok doğru toprağa toprağa dönmek iyileştireceğiz. Bu da son soru olsun. Herkes şunu söylüyor, biz İstanbul'da yaşıyoruz, ben de İstanbul'da yaşıyorum, sen de İstanbul'da yaşıyorsun ve ikimizin gündemi de hakikaten çok yoğun. Bana en son en çok sordukları soru, abi nasıl vakit buluyorsun da yapıyorsun bunu? Tek dediğim şey yeter ki iste vakit buluyorsun. Sen vakit, nasıl vakit buluyorsun? Dilersen bununla kapatalım. Yani isteyince nasıl yapılabildiğini e, öğrenmek için soruyorum bunu. Yani hayattaki en değerli şeyimiz o. Dolayısıyla hani nasıl bir kit buluyorsunu, diğer şeylere nasıl işte şey nasıl becerebiliyorsun diye sormak lazım. Vaktimiz en değerli olmak olduğu için yani yapmak istediğim şeyi tabii ki yapıyor olmamız lazım. Dolayısıyla e, biraz çaba harcayince bu oluyor. Çok fazla çabaya da gerek yok yani. Peki Altıgün Ocak çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık hakikaten ee, iyi şeyler konuştuk bugün yani bilir kişi raporu'daki ifadeler Türkiye açıdan çok iyiydi hem de böyle içimizi rahatlatan ee, toprağa dönmenin nasıl iyileştirici bir gücünün olduğunu anlatan kendi yaşamından da örnekler vererek bize atlan Show'un çok teşekkür ederim katıldığım için ederim. Devamını, devamını istiyorum <gülüyor> devamını da yapalım bunların mutlaka. Ne vakit ee, isterseniz açıklamayı selamlar benim, sunarım. Benim listemde daha çok konu vardı ama bir ekonomi, ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalıkta e, kapatıyoruz. Yine süremiz yetmedi bize. 30 dakika yetmiyor. Ömer Madre'ye çağrı yapalım. Zam istemiyoruz. Süre istiyoruz. Daha çok konuşmak istiyoruz. Şaka yapıyoruz tabii ki efendim. E, seviyoruz e, Açık Radyo'yu. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. <gülüyor>